Merhaba, Buğdayla Tohumdan Hasada ekolojik yaşam programında yine birlikteyiz. Ben Buğday Derneği'nden Oya Ayman. Bugün e, sağlık e, konusundan e, bahsedeceğiz. Sağlık her şey. E, sağlık olmayınca gerçekten de hiçbir iş olmuyor, hiçbir şey olmuyor. E, hem e, aslında e, evrenin sağlığı tabii ki e, çok çok önemli ama biraz e, biz... E, ...insan sağlığından, kendi sağlığımızdan ve aslında bunun evrenin sağlığıyla nasıl uyum içerisinde olabileceğinden bahsedeceğiz. Konuğum Doktor Günnur Başar, homeopat. Hoş geldin Günnur. Teşekkür ederim, sağ olun. Günnur'la zaten daha önce çeşitli programlarda birlikte olmuştuk. Kendisi bize homeopati hakkında bilgi vermişti. Zaten Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nde de çeşitli kurslar yapmıştın değil mi Günnur? evet. Hı hı. E, i̇stersen homeopatiden başlayalım homeopatinin biraz tanımından neyi içerdiğinden hı hı. E, bilmeyen dinleyiciler için e, homeopati e, nedir e, konvansiyonel tıptan farkı hı hı. nedir biraz bundan bahseder misin? Biz homopatiyi doğal, yan etkisiz ve bütünsel bir tedavi olarak tanımlıyoruz, holistik yani. Zaten bu sözcüklerin hepsi de aslında konvansiyonel tıptan farkını içeriyor. Doğal bir tedavi çünkü doğada olan bütün maddeler, topraktaki mineraller, bitkiler, hayvan dokuları hepsi homopatik ilaç olabilir. Ee, yan etkisiz çünkü bu ilaçlar e, vücudun kendini iyileştirme gücüyle çalışan ilaçlar ve o yüzden de hiçbir yan etkisi yok. Yani biz e, vücut için istenmeyen bir etkisi olmayacaktır. Hı hı. Ee, holistik derken de bu da herhalde konveyansiyonatıptan en önemli farkını oluşturuyor. Çünkü biz e, bir bireyin e, bütün bedenini... Ve yalnızca bedenini değil, fiziksel, duygusal, zihinsel bütün hastalıklarını iyileştiren tek bir ilaç veriyoruz kendisine. Yani bireyi bir bütün olarak görüp, hani parçayı tedavi etme yöntemi değil, daha çok bir bütün olarak görüp aslında evet, nereden olarak kaynaklanıyorsa, bir organizma, sorun? bütün bir bünye, yani hmm. bir ekolojik sistem, kendi başına çalışan, dengede bir sistem. Bu denge bozuldu zaman zaten hastalık oluşuyor. Bunu düzeltmeye yönelik homöopatik ilaçların verilmesi. Yani tıpta e, genel olarak işte uzmanlık alanları Hı -hı. vardır işte göz hastalığı için biri, evet. akciğer hastalığı için biri. Sen birini. de zaten tıp evet, e, evet. eğitimi aldın tabii ve tabii, bu tabii. Ben evet, uzun yıllar klasik e, doktorluk yaptım. Yani evet. mezlek hayatımı 25 yıl oluyor aşağı yukarı. İki bir bölümü ayırmam mümkün. Evet. Yani ilk yarısı oldukça klasik bir doktor olarak işte hastanede e, uzmanlık alanlarında ve ee, i̇laç geliştirmede çalışarak geçti ikinci yarısında i̇laç da ilaç sanayinin nasıl çalıştığı konusunda da baya bir, e, bir fikrim var baya bir fikrim var böylece ilaç geliştirdim <gülüyor> <Evet>. İnsanlar <gülüyor> üzerinde e, ilaç deneyleri yürüttüm evet. e, dolayısıyla ilaçların bir sınırı olduğunu evet. gördüm ve e, o dönemde hayatıma işte homeopatiden faydalanan başka insanlar da girdi. Hı hı. E, ben de e, kanser hastalarıyla gönüllü gruplar yapıyordum. Ve hı hı. işte homeopati bursu için bir teklif alıp Amerika'ya gittim. Böylece işte 10 yıla yakın bir süredir bu alanda uğraşıyorum. Evet. Ee, aslında e, homeopati e, konvansiyonel tıpla belli noktalarda işbirliği yapıyor mu? Ya da sen yapıyor Kesinlikle musun? Kesinlikle Ne tür konularda biz işbirliği? yapıyoruz en azından. E, zaten şöyle düşünüyoruz biz. E, doktorların işi şifa vermek. Yani ilaç reçetelemek değil hı hı. yalnızca. Dolayısıyla şifa veren hangi yöntemse doktor bunu kullanır. Ee, ve birçok başka alanda yani bir cerrahi operasyonla birleştirebilirsiniz o kullanımını. Başka bir ilaç kullanımıyla birleştirebilirsiniz. İkisinin birbirini dışlaması gerekmez. Hı -hı. Ama ilaç kullanımının tıpta aşırı boyutlara vardığını düşünüyoruz. Hı -hı. Ee, çünkü ilaç kullanımının mantığı aslında size zarar veren bir semptomu baskılamak. Hani onu rahatsız etmeyecek düzeye getirmekte. Yani baş ağrısı ise ağrıyı kesmek gibi. Mi? Evet ağrıyı kesmiyor aslında ilaçlar. Yani Hı -hı. baş ağrısı için aldığınız ağrı kesici sizin ağrıyı hissetmenizi engeller. Ama ağrının nedenini ortadan kaldırmaz. Hmm. Yani, e, Uyuşturan şey bir şey yani. Evet yani hmm. semptomu hissetmenizi öngeler ama hastalığı ortadan kaldırmaz. Hmm. Örneğin işte arabanın e, panelindeki sinyal lambaları gibidir. Bir sorun olduğu zaman orada bir sinyal lambası yanar. <gülüyor> yani siz onu tamirciye götürürsünüz. Tamirci bunu tamir etmek için elektrik kablosunu kesmez. Sinyal artık yanmasın diye değil mi? <gülüyor> Arabayı çok güzel bir, bir ta tamir eder. Çok yanladık. anladık. <gülüyor> evet ama bizim tıpta yaptığımız böyle bir şey. Yani biz sinyalizasyon sistemini ortadan kaldırıyoruz. Dolayısıyla siz o semptomu artık hissetmiyorsunuz. Bu hastalığın ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Ama organizmanın büyük bir iyileşme gücü vardır ve akut hastalıkta bunu görebilirsiniz. Yani baş ağrısı eğer akut bir şeyse, o anda oluşan bir şeyse bir süre sonra kendinin ortadan kalkacaktır. Organizma kendini tamir edecektir. Dolayısıyla hmm. 3-4 saat sonra ağrı kesicinin etkisi geçse de siz ağrı hissetmezsiniz. Ama ağrı kesici... E Tedavi etmez. Öyle düşünüyorsunuz aslında. Peki içmesek de geçer mi? Tabii geçer. Birçok hmm. okut hastalık. Yani nezde olursunuz biraz dinlersiniz. Hmm. Geçer. Birçok okut Şu hastalık bir geçer. Şu bir laf var ya grip ilaç alırsan 7 günde geçer almazsan bir haftada. Diye. E, bütün <gülüyor> hastalıklara uygulanabilir bu. Yani bu okut hastalık dediğimiz şey doğada olan hastalık formudur. Doğada hmm. kronik hastalıklar yok örneğin. E, dolayısıyla hayvanlar yani hakikaten e, serbest doğada yaşayan hayvanları kastediyorum. Evet bir hastalık ol bir şekilde hastalanırlar diyelim ki organizma Hı -hı. zayıf düşer çünkü virüsler bakteriler değildir hastalanan sizin ona verdiğiniz cevaptır yani bu Hı -hı. bir ekolojik sistemdir herkesle barış içinde yaşarsanız Yaşıyoruz da nitekim milyonlarca bakteri var bağırsaklarımızda derimizin üstünde falan. Ne zaman ki biz onlardan birine bir reaksiyon olarak işte burunumuz akmaya, işte lenfositler hücum edip bademcikler şişmeye falan başlıyor o zaman hastanız. Yani hastalandıran şey bizim reaksiyonumuzdur hastalık olarak gördüğümüz şey. Ve bunu organizma hastalıktan iyileşmek için üretir. Hı -hı. Akut hastalıkta da bu böyle ve bunu üretirsiniz bir alevlenme olur semptomlarda. Ve onun aracılığıyla iyileşirsiniz. Bu dağda olan biçimi. Yani hastalık yeterince güçlüyse o hayvanı öldürür. Değilse hayvan iyileşir ve bir daha öyle hastalanmaz. Ee... O zaman e, koruyucu tıp da burada çok önemli değil mi? Yani Bir şekilde bağışıklık sistemimizi ayakta tutmak ve onu güçlendirmek. Evet. Biz homoopatide sağlam olan insanların bir şey yapması gerektiğini hmm. düşünmüyoruz açıkçası yani sağlam. sağ sağlamsınız derken yani gerçekten işte sağlıklı besleniyorsanız işte normal kilodaysanız bir aşırı tutkunluğunuz ya da bağımınız yoksa neşeli bir insansanız, komşunuzu kıskanmıyorsanız <gülüyor> daha <gülüyor> ha, çok para kazanıyor. içinde bunlar da var kadar. değil mi? Ruh tabii, sağlığı tabii. da evet. tabii ki. Yani sağlıklı olmak derken şimdi artık dünya sağlık örgütü bile sağlıklılığı yalnızca fiziksel sağlık değil. <gülüyor> duygusal, zihinsel bütün potansiyellerini geliştirme olasılığı ve sosyal uyum olarak tanımlıyor. Dolayısıyla hmm. sağlığın içinde her şey var. Böyle bir sağlıklıysanız bir şey yapmanıza ihtiyaç yok. Ama ilaç firmaları e, hastalara ilaç satmakla yetinmiyorlar. Çünkü hastalar popülasyonun küçük bir gururuyla bunu oluşturuyor. <gülüyor> Sağlamlara da ilaç satmanın yollarını arıyorlar. Dolayısıyla vitaminler falan birçok şey satılıyor ama sağlam insanların aslında buna ihtiyaçları yok. Bir hmm. hastalık belirtisi ne kadar bu çok ufak bir hastalık belirtisi olabilir. Hmm. Ama bir, bir şey görüldüğü zaman ki aslında 8-5 çalışmak bile tek başına bazen hastalık belirtisi olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ee, o zaman belki ona müdahale etmek hmm. gerekir. Yani hmm. bundan çok mutsuzsanız bir şikayet varsa eninde sonunda bu psikolojik ya da fiziksel bir semptom olarak ortaya çıkacaktır. Biz zaten kronik olarak böyle hastalanıyoruz aslında. Ee, Belki şey olarak mı? Yani biz bunu nasıl bileceğiz diye bir soru sordum şimdi sen konuşurken kendime. Hani nereden bileceğim? Hani ufak bir şey olarak mesela 8-5 çalışmak da olabilir dedin. Belki rahatsız olmaya başladığımızda ve şikayet etmeye başladığımızda mı aslında evet, bu oluyor? Evet bir şekilde oluyor? şikayet Hı -hı. etmeye başladığımızda o öyle bir hastalanma süreci başlamış oluyor. Ee, Dedim ki akut olarak her zaman hastalanabiliriz. Ve organizmanın bundan iyileşecek gücü hep var. Yani biz son 50 yıldır ilaçla iyileşiyorsunuz ve ilaç içmezseniz iyileşmemezsiniz anlayışı son 50 yıla mahsus bir anlayış. Ben bunu e, terör tıbbı, korku tıbbı diyorum. Yani herkesi bir şeyler kullanmaya, bir şeyler yapmaya zorlayan bir anlayış var. Bu doğru değil yani. İnsanlar binlerce yıldır kendilerinden iyileşiyorlardı. Şimdi bile ilaçlarla yapılan en büyük klinik çalışmalara baksanız orada insanların en az %20'sinin kendilerinin iyileştiğini görürsünüz. Bunlar çok konuşulmayan şeyler. Yani hep ilaçla iyileştiğimizi düşünüyoruz ama değil aslında. Hmm. İnsanlar kanserden bile kendinden iyileşebilirler. Herkes kitap yaz Azmıyor kanserden iyileştim diye ama iyileşen bir yığın vaka var kendiliğinden. Evet. Böyle bir gücü var organizmanın. Dolayısıyla önemli olan bunu kullanıyor olmamız. Ee, ve dedim ki akut hastalıktan bu güç sayesinde iyileşiyoruz aslında. Ee, semptomları ortadan kaldırsak bir süre hissetmesek de yani semptom. Peki homeopatik ilaçlar da var Yani onlar ne yapıyor? Onlar bize homeopatik yol mu gösteriyor? Yardımcı mı oluyor? Akut hastalıktan da iyileşmenizi kolaylaştırabilir Yani hmm. size enerji yüklediği için e, iyileşme mekanizmasını aktive ettiği için Ama en çok kronik hastalıklarda Çünkü kronik hastalıklarda tıp çok başarısız aslında hmm. e, Çünkü biz hastalıklardan i, iyileştirmiyoruz insanları Yani Gene ağrı kesici mantığına dönerseniz mesela yüksek tansiyonun belirtisi de işte tansiyonun çıkmasıdır. Her gün tansiyonu düşürüyorsunuz ama hastayı tedavi edemediğiniz için evet. hasta ömür boyu ilaç kullanıyor. O semptom her zaman orada çünkü hastalık oradan kalkmıyor. Okut hastalıkta olduğu gibi. Ya da şeker hastalığında her gün ilaç kullanmak zorunda. Çünkü hastalık ortadan kalkmıyor. Şimdi artık diyabette de her gün ilaç kullanın deniyor. kolesterolde de her gün ilaç kullanın. Dolayısıyla her gün ilaç kullanan böyle 40-50 yaş üzeri bir kesim var elimizde. Ve bu insanlar iyileşmiyorlar aslında, Bu hastalık yok olmuyor. Bu hastalıktan yok yani kronik hastalığı ortadan kaldırmak için mutlaka homopatik bir şey gerekir. Yani hmm. vücudun. ...organizmanın iyileşme reaksiyonunu aktive edecek bir şeye ihtiyacımız var. Homopatik remedi bunu yapıyor. Hmm. Bir süre için yani semptom çok dayanılmazsa tıbbi ilaç kullanabilirsiniz... ...ama bu anlamda tıbbi ilacın mantığı tedavi edici bir şey değildir. E ve uzun süreli kullanmasında Belki bir anlamı yoktur. Belki bir süre yoktur. için rahatlatıcı bir şey. Evet bir olur. süre hmm. için yani çok dayanılmaz hmm. bir belirti varsa hmm. onun için kullanabilirsiniz. Hmm. Böyle bir kombinasyon olabilir hmm. ama gerçekten tedavi olmak istiyorsa... ...o insan kendi bünyesine uygun bir homopatik ilaç almak zorunda. Peki Gündür bir ara verelim müzik arası ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Lady White Elephant adlı parçayı dinleyeceğiz. Oh, my God. Evet, Lady White Elephant adlı parçayı dinledik. Ee, Doktor Günnur Başar'la sohbetimize devam ediyoruz. Homöyapat ve homöyopati konusunda sohbet ediyorduk. Ee, Günnur e, biraz önce e, homöyopatinin hastayı bir bütün olarak gördüğünden ve e, sadece kronik vakalarda, e, kronik e, hastalıklarda ya da rahatsızlıklarda homöyopatik ilaçlara e, ihtiyaç duyulduğundan, işte bağışıklık sisteminin ne kadar önemli olduğundan söz ettin. Evet, ben aslında buradan biraz da e, son zamanlarda çok e, bir şekilde konuşulan alternatif ya da e, e, doğal e, tıpla, tıpta diyeyim aile dizimi e, konusu var. E, aile dizimi e, tam olarak e, homoyopati ile ortak yanları var mı? Homoyopati ile birlikte çalışıyor mu? Aile dizimi nedir? Biraz da bundan bahsedebilir misin? Evet, homopati birçok psikoterapi yöntemiyle birlikte kullanılabilir. Aile dizimi de bunlardan bir tanesi. Çünkü aile diziminin bütünsel bir bakışı var, homopatide olduğu gibi. Biz uzun yıllar bireysel psikoterapileri kullandık. Yani bireysel psikoterapi hayatta bütün sorunların ya da gerçekleştiremediğinin kaynağı olarak o bireyi görür. Evet. Yani siz hayatta bir şey yapamıyorsanız yeterince istemediğiniz içindir, yeterince gayret göstermediğiniz içindir, neyi istediğinizin farkında olmadığınız içindir, kendinizi tanımadığınız içindir e, ya da başka insanları reddetmediğiniz içindir. Bunların üzerine yani egoyu güçlendirmek anlamında bunların üzerinde çalışır e, bireysel Hı -hı. psikoterapi ve, ve bir takım hedefler konur. Birey ona ulaşır ya da ulaşmaz. Ee, şimdi farklı yöntemlerle fark ediyoruz ki bir süredir. Bunu özellikle doğuya açılan batılı psikologlar fark ediyor diyeyim. Ee, aslında tek başımıza yaşamıyoruz. Hepimiz bir sistemin içindeyiz. Nasıl ki doğada her şey bir ekosistemin içinde. Biz Hı -hı. de bir sisteme bağlıyız. Yani ilk önce kendi ailemizin oluşturduğu bir sistem. Çekirdek ailemizin içinde büyüdüğümüz ailenin. Sonra bizim oluşturduğumuz aileler ve o ailelerin ait olduğu topluluk işte mahalle, köy, ulus neyse daha sonra giderek bütün bir insanlık topluluğu Ama özellikle bize yakın olan bireyler onların tutumları, tavırları hepsi bir sistem içinde birbirini etkileyen bir durumdalar Dolayısıyla bir kişinin o sistemdeki varlığını, o sistemde nasıl davrandığını ve başka davranışlara nasıl cevap verdiğini görmek gerekiyor bunu anlamak için yani bir tek kişiye bakmak değil bütün o sisteme bakmak gerekiyor. Aile dizimi böyle bir yöntem. Sizin içinde Hı -hı. doğduğunuz ailenin dinamiklerine bakıyor. Hı -hı. Herhangi bir aile terapisinden farklı bu. Evet. Çünkü sizin farkında olmadığınız şeylere bakıyoruz ve bunları görmek mümkün. Ee, yani ve, geçmişteki bir takım e, var evet, olan Evet geçmişteki olaylar... bir takım şeylerin izlerini de görebilirsiniz. Hmm. Yani biz insanlar olarak e, sözden çok, far, çok daha fazla ya da sözlü iletişimden çok daha fazla şeyler anlama kapasitesindeyiz birbirimize dair. Yani hiç tanımadığınız bir insanı bile yolda görseniz mutlu ya da mutsuz olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani böyle bir bilgi sistemi var ulaşan aslında. Biz bu bilgi sistemini kullanıyoruz. O ailenin geçmişini Görmek ya da şimdisine de bakabilirsiniz. Ya da illaki aile olması gerekmez. Bir iş ortamındaki ilişkilere de bakabilirsiniz bu yöntemle. Ee, sizin hastalıkla ilişkinize de bakabilirsiniz. Homopati bunu nasıl kullanıyor? Yani nasıl bir ilişki var arada? Homopati bunu direkt olarak kullanmıyor ama şöyle hmm. bir ilişki var. Ee, yani homopatide insanlar bireysel olarak hastalanıp geliyorlar bize. Ee, ama e, bazı şeylere... Aşırı duyarlı olabilir bazı bünyelerin ve mesela sürekli diyelim ki sizi stres hastalandırıyordur. Stresli hmm. bir iş ortamında çalışıyorsanız homopatik ilaç sizi bir süreliğine dengeye getirse bile işte 6 ay bir sene sonra ortam Aynı sizi tekrar hastalandıracaktır. Hmm. O zaman bakmak lazım bu dinamiklere niye öyle bir ortamda çalışmayı tercih ediyorsunuz hala? Hmm. Yani kişinin bunun farkına varabilmesi bunları görebilmesi için ya da aileden belli paternler vardır mesela onları tekrarlıyordur. Ee, ...anneniz depresifse siz çok kolay mutlu olamazsınız. Çünkü çocukken bu duyguyu öğrenmişsinizdir. Hani Sözel olarak sorulsa size annem çok düzenli ve iyi bir insandır diyebilirsiniz. O derindeki mutsuzluğu fark etmezsiniz. Ama çocuk ben bu mutsuzluğu bilir. Ve e, öğrenilmiş bir davranıştır bu. Hep bunu üretebilirsiniz. En kolay kayacağınız duygu olarak hep orada vardır. Bütün bunları, daha birçok şey anlatılabilir, benzeri. Bütün bunların farkına varmak, o sistemi görmek için... Ee, böyle bir çalışma yapıyoruz bazen. Ee, Hı -hı. Bazen homopati hastaları geliyor, bazen dışarıdan da insanlar geliyor. Ve evet. e, onun sonucunda o sistemde o kişiyi hastalandıran şeyleri görmek. Eğer o sistem hareket edebiliyorsa ve düzeltilebiliyorsa buna bakmak ve dolayısıyla o kişiye kalıcı bir sağlık sağlamak anlamında kullanıyoruz. Evet. Ee, peki e, ikisinin de yani hem homoyopati hem de aile dizimi çalışmasının bir arada kullanıldığı bir şifa çalışması e, yapacaksın önümüzdeki e, aylarda. Kasım ayında Çamtepe, evet Kurban Bayramı'nda evet, 5-13 Kasım tarihlerinde Kaz Dağları'ndaki Buğday'ın Çamtepe Ekolojik Yaşam ve ve eğitim merkezinde bu şifa çalışmasından biraz bahseder misin? Şimdi gene bu da aynı mantığa dayanıyor. Yani biz ile o hastaları bireysel olarak görüp belli bir şifa sağlayabiliyoruz bir süreliğine. Ama sürekli hastalandıran bir ortamdaysalar bunu kalıcı yapamıyoruz. Hastanın bazı şeyleri fark etmesi ve hayatını değiştirmesi gerekiyor. Bu ancak psikoterapi yardımıyla olabiliyor. Yani bazı insanlar için bu bireysel terapidir. Bazı insanlar için aile dizimidir. Nefes hı hı. çalışması başka sistemlerde uyguluyoruz Herkes biz. Herkes farklı sistemlerde. Farklı sistemden fayda görebilir. Fayda görebilir. Hı hı. Ee, Dolayısıyla biz daha önce de hastalarla biz e, bu kadar uzun değil ama 5-6 günlük çalışmalar evet, dokuz yaptık. 9 günlük bir çalışma. 9 günlük uzun. bir çalışma. E, yani daha çok belli bir sorunla uğraşmak isteyen insanlar için uygun aslında. Hmm. Çünkü o uzun yıllardır insanlar bir sorunla uğraşırlar ama bir türlü üstesinden gelemezler. Ve ona, onun çevresinde böyle bir hastalık ve rahatsızlanma yumağı oluşur giderek. E, bu tip durumlar için uygun bir çalışma bu. Bir defa insanları oldukları çevreden yani şehirde yaşadıkları çevreden ayırmak ve işte doğada daha az uyarının olduğu bir çevreye koymak başlı başına zaten kendi başlarına kalmalarını ve kendi gerçeklerine daha yaklaşmalarını sağlıyor. Bu bir farkındalık yaratıyor zaten başlı başına. Artı işte başlangıçta bir homopatik tedavi verip bunun bizim izleme şansımız olacak. Çünkü çoğu zaman hastayla birebir izleyemiyoruz. Eski zamanlarda homopatlar hastaları evinde ziyaret ederlerdi işte bir süre onlarla kalırlardı hani nasıl yaşadıklarını çünkü bu çok kişiye özel bir tedavi ve o kişi hakkında ne kadar çok şey bilirsiniz o kadar doğru bir tedavi yapıyorsunuz. Böyle bir ortamı tekrar kurmaya çalışıyoruz ve dediğim gibi ayrıca hastayı biraz kendi çevresinden ayırıp bu farkındalıktan yararlanmak ve bu arada da başka çalışmaları yapıp bu şifayı arttırmaya ve kalıcı kılmaya yönelik bir Çalışmalık. Çalışma olacak. Çok güzel. Gündur çok teşekkürler. Peki e, bizler e, homeopatiyi daha yakından e, bir şekilde öğrenmek istesek e, nereden bilgi alabiliriz? Bir web sayfası. Bir, evet e, homeopatiderneği.org diye bir web sayfamız hı hı. var. Orada yapacağımız seminerleri ve aslında bir kurs da e, veriyoruz biz. Homeopat yetiştirme yönelik iki yıl süren bir kurs. Evet buradan evet. da e, evet, onu da Şu anda geçen hafta tabii. ilk hı. dersimizi yaptık. E, o uzun süreli bir şey ama kısa süreli seminerleri e, bütçesiz her yerde yapıyorum ben de. Yani Davetlere de açığım, gidiyorum, insanlarla hmm. konuşuyorum falan. E, o, o web sayfasında epeyce bilgi de var. Hmm. E, Oradan bir şekilde insanlar evet, yurt... daha detaylı bilgi alabilirler. Kesinlikle. E, şifa çalışması için de e, Buğday'ın ve Çamtepe'nin web sayfalarını verelim. E, bu şifa çalışmasına bayram e, tatili boyunca katılmak isteyenler e, wwwbugday.org ya da www.çamtepe.org sitelerinden bu konuda bilgi alabilirler e, Evet e, programımızın yine sonuna geldik tekrar çok teşekkürler gün katıldığınızda teşekkür bu bilgileri ediyorum. verdiğin için her zaman olduğu gibi programı. E, buğdayın denetiminde yerel yönetimlerin işbirliğinde kurulan kurulan %100 ekolojik pazarları sizi davet ederek kapatmak istiyoruz. Bugün Bakırköy'de e, yarın yani cumartesi günleri Şişli ve Beylikdüzü'nde pazar günleri de Kartal'da kuruluyor %100 ekolojik pazarlar. Hepinize iyi hafta sonları sağlıcakla kalın.